Kur'an-ı Kerim Meali Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Seslendiren Nisan Kumru 18. Cüz Mü'minun Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Müminler kesinlikle kurtuluşa ermiştir. Ki onlar namazlarında derin bir saygı hali yaşarlar. Anlamsız, yararsız şeylerden uzak dururlar. Zekatı verirler, iffetlerini korurlar. Sadece eşleriyle veya ellerinin altında olanlarla, cariyelerle yetinirler. Bundan dolayı da kınanacak değillerdir. Ama her kim bunun ötesine geçmek isterse, işte haddi aşanlar onlardır. Yine o müminler emanetlerine ve ahitlerine sadakat gösterirler. Namazlarını titizlikle eda ederler. İşte varis olacaklar bunlardır. Firdevs cennetlerine varis olacaklar ve orada onlar ebedi kalacaklardır. Gerçek şu ki biz insanı çamurdan alınmış bir özden yaratıyoruz. Sonra onu sağlam bir korunakta nutfe haline getiriyoruz. Ardından nutfeyi, döllenmiş yumurtayı alakaya, rahimde asılıp beslenen embriyoya çeviriyor, alakayı şekilsiz et görünümünde yapıyor, bu etten kemikler yaratıyor, daha sonra da kemiklere adale giydiriyoruz. Nihayet onu bambaşka bir yaratık halinde inşa ediyoruz. Yapıp yaratanların en güzeli olan Allah, çok yücedir. Sonra siz bunun ardından mutlaka öleceksiniz. Sonra da kıyamet gününde tekrar diriltileceksiniz. Andolsun biz üstünüzde yedi yol yarattık. Biz yaratılanlardan habersiz değiliz. Gökten uygun ölçülerde su indirir, onu arzda tutarız. Kuşkusuz bizim onu gidermeye de gücümüz yeter. O su sayesinde sizin için çok sayıda meyvelerin bulunduğu, yiyip beslendiğiniz hurma bahçeleri, üzüm bağları, keza Sina Dağı'nda yetişen hem yağ hem de yiyenlerin ekmeğine katık veren bir ağaç, zeytin ağacı meydana getiririz. Sizin için hayvanlarda da alınacak ders vardır. Size onların karınlarında oluşan nesneden içiriyoruz. Onlardan sağladığınız başka birçok fayda da var. Etleriyle besleniyorsunuz. Onların üzerinde ve gemilerle taşınıyorsunuz. Andolsun ki Nuh'u da kavmine gönderdikte, Ey kavmim dedi, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka bir ilahınız yoktur. İsyan etmekten sakınmıyor musunuz? Kavminin inkara sapmış ileri gelenleri dediler ki, Bu adam içinizde üstün olmak isteyen, Sadece sizin gibi sıradan bir insandır. Eğer Allah elçi göndermek isteseydi herhalde bir melek gönderirdi. Biz geçmiş atalarımızdan böyle bir şey duymadık. Bu adam olsa olsa cin çarpmış biridir. Bir süre onu gözetim altında tutun. Nuh, Rabbim bunların beni yalancılıkla suçlamalarına karşı bana yardım et dedi. Bunun üzerine ona şöyle ettik. Bizim gözetimimiz altında ve bildirdiğimiz şekilde gemiyi yap. Buyruğumuz geldiğinde, sular coşup yükselmeye başlayınca, her cinsten birer çift hayvanla, kendileri aleyhinde hüküm kesinleşmiş olanların dışındaki aileni gemiye al. Ama o haksızlığa sapmış olanlar konusunda sakın bana bir şey söyleme. Onlar kesinlikle boğulacaklar. Yanındakilerle birlikte sen de gemiye yerleştiğinde, Bizi bu zalimler topluluğundan kurtaran Allah'a hamdolsun de. Yine de ki, Rabbim beni bereketli bir yere indir. En uygun şekilde indirip yerleştiren sensin. Kuşkusuz bu anlatılanlarda ibretler vardır. Muhakkak ki biz bunlarla insanları sınarız. Sonra onların ardından başka bir nesil meydana getirdik. Bunların arasından da kendilerine Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. İsyan etmekten sakınmıyor musunuz?" diyen bir elçi gönderdik. Bu elçinin kaminden olup da inkara sapan, ahirete ulaşmayı yalan sayan, dünya hayatında kendilerine refah verdiğimiz hatırlı kişiler halka şöyle dediler: "Bu da olsa olsa sizin gibi sıradan bir insan, sizin yediğinizden yemekte, içtiğinizden içmektedir." Sizin gibi sıradan bir insana uyacak olursanız o zaman herhalde kaybedenlerden olursunuz. O size ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken tekrar hayat alanına çıkarılacağınızı mı söylüyor? Bu size söylenenler gerçek olmaktan çok çok uzak. Gerçek olan sadece şu yaşadığımız dünya hayatıdır. Ölür ve yaşarız. Bir daha da diriltilecek değiliz. O Allah hakkında sadece yalanlar düzüp koşan bir adamdır. Biz ona inanmıyoruz. O peygamber şöyle dedi. Rabbim, bunların beni yalancılıkla suçlamalarına karşı bana yardım et. Allah buyurdu ki, pek yakında onlar mutlaka pişman olacaklar. Nitekim kaçınılmaz bir akıbet olarak onları o korkunç ses verdi. Böylece sel süprüntüsüne çevirdik onları. Zalimlerin canı cehenneme. Sonra onların ardından başka nesiller getirdik. Hiçbir ümmet kendi ecelinin ne önüne geçebilir ne de ondan sonraya kalabilir. Sonra birbiri ardından elçilerimizi gönderdik. Her bir ümmete kendi peygamberi geldikçe hep onu yalancılıkla suçladılar. Biz de onları birbiri peşinden tarihe gömdük. Onları ibret hikayelerine dönüştürdük. İnanmayanların cehenneme kadar yolu var. Sonra Musa ve kardeşi Harun'u, ayetlerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a ve onun önde gelen adamlarına gönderdik. Fakat onlar büyüklük tasladılar. Zaten onlar herkese tepeden bakan bir topluluktu. Nitekim şöyle dediler. Soydaşları bize kölelik ederlerken, bizden farklı olmayan bu iki adama mı inanacağız?'' Böylece onları yalancılıkla itham ettiler. Sonuçta helak edilenler arasına onlar da katıldı. Gerçek şu ki, belki İsrailoğulları yollarını düzeltirler diye Musa'ya kitabı vermiştik. Meryem oğluyla annesini de bir mucize yaptık. İkisini de kalmaya elverişli kaynak suyu bulunan yüksekçe bir yere yerleştirdik. Ey peygamberler! Tertemiz nimetlerden yiyip için... Güzel işler yapın. Kuşkusuz ben yaptıklarınızı eksiksiz bilmekteyim. Biliniz ki sizin şu ümmetiniz bir tek ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim. Onun için yolumdan çıkmaktan sakının. Ama insanlar aralarındaki inanç bağlarını keserek gruplara ayrıldılar. Her kesim kendi inancını beğenmektedir. Şimdi sen onları bir süre için gaflet ve dalaletleri içinde kendi hallerine bırak. Sanıyorlar mı ki onlara mal ve evlatlar verirken yalnızca iyilikleri için çırpınıyoruz? Hayır, onlar işin farkına varamıyorlar. Rablerine olan derin saygılarından dolayı sorumlu davrananlar, Rablerinin ayetlerine inananlar, Rablerine ortak tanımayanlar, Verdiklerini Rablerine dönecekleri inancından dolayı kalpleri ürpererek verenler, işte bunlar iyiliklere koşup bu uğurda yarışırlar. Biz hiç kimseyi gücünün yettiğinden fazlasıyla yükümlü kılmayız. Katımızda hakkı söyleyen bir kitap vardır. Onlara haksızlık edilmez. Hayır, o inkarcıların kalpleri bu hususta tam bir bilgisizlik karanlığı içindedir. Onların bunlar dışında da hep yapıp durdukları nice kötü işleri vardır. İçlerinden refah ve bolluk içinde olanları, sonunda cezalandırmaya başladığımızda bakarsın ki onlar feryadı basarlar. Bugün boşuna sızlanmayın. Çünkü siz bizden yardım göremeyeceksiniz. Zira ayetlerimiz size okunurdu da ona arkanızı dönerdiniz. Gece sohbetleri yaparken büyüklük taslayarak onun hakkında heziyanlar savururdunuz. Onlar bu söz Kur'an üzerinde hiç düşünmezler mi? Yoksa kendilerine daha önce atalarına gelmeyen bir şey mi geldi? Yahut kendi peygamberlerini daha tanımadılar da o yüzden mi onu inkar ediyorlar? Veya onda bir çeşit cinnet bulunduğunu mu söylüyorlar? Bilakis o kendilerine gerçeği getirmiştir. Ama onların çoğu gerçeği sevmiyorlar. Eğer hak onların keyfi arzularına uysaydı, muhakkak ki gökler, yer ve bunlarda bulunanların düzeni bozulurdu. Hayır, biz onlara şan ve şereflerini getirdik. Fakat onlar kendi şereflerine sırt çevirmektedirler. Sen onlardan bir karşılık mı istiyorsun ki? İstemezsin. Çünkü Rabbinin vereceği karşılık daha hayırlıdır. O rızık verenlerin en üstünüdür. Gerçek şu ki sen onları dosdoğru bir yola çağırıyorsun. Ahirete inanmayanlarsa ısrarla yoldan sapmaktalar. Eğer onlara merhamet edip de içine düştükleri sıkıntıyı gidersek yine de taşkınlıklarına dalıp bocalamaya devam ederler. Andolsun biz onları ağır sıkıntılara soktuk da yine Rablerine boyun eğmediler. Hâlâ da ona yakarmıyorlar. En sonunda üzerlerine çok şiddetli bir azap kapısı açtığımızda bir de görürsün ki onlar bu durumda tam bir şaşkınlık ve ümitsizlik içine düşmüşlerdir. Sizi gözler, kulaklar ve akıllarla donatan O'dur. Ne de az şükrediyorsunuz. Sizi yeryüzünde yaratıp yayan da O'dur. Nihayet O'nun huzurunda toplanacaksınız. Yaşatan da, öldüren de O'dur. Geceyle gündüzün yer değiştirmesi de O'nun eseridir. Artık aklınızı kullanmayacak mısınız? Buna rağmen onlar hala eskilerin dediklerine benzer şeyler söylüyorlar. Diyorlar ki, sahi biz ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken mi yeniden diriltilecekmişiz? Doğrusu daha önce de hem bize hem atalarımıza böyle bir vaatte bulunulmuştu. Ama bu geçmiştekilerin masallarından başka bir şey değildir. De ki, biliyorsanız söyleyin, bu dünya ve onda bulunanlar kime aittir? Allah'a diyecekler. O halde düşünmez misiniz de. Peki, yedi göğün Rabbi, yüce arşın Rabbi kimdir diye sor. Bunlar Allah'ın diyecekler. O halde Allah'a saygınız yok mu? de. Biliyorsanız söyleyin, bütünüyle varlığın yönetimi elinde olan, kendisi her şeyi koruyup kollayan, fakat kendisi korunmaya muhtaç olmayan kimdir? de. Yönetim Allah'ın diyecekler. O zaman nasıl olup da böyle büyülenmiş gibi davranıyorsunuz? de. Doğrusu biz onlara hakkı bildirdik. Onlarsa kesinlikle yalancıdırlar. Allah asla çocuk edinmemiştir. Onunla beraber başka bir ilah da yoktur. Aksi takdirde her ilah kendi yarattıklarını alıp bir tarafa çekilir ve mutlaka o ilahlardan biri diğerine baskın gelmeye çalışırdı. Doğrusu Allah o müşriklerin yakıştırdıkları şeylerden münezzehtir. Allah görünmez alemi de, duyularla algılanan alemi de bilmektedir. O, putperestlerin kendisine ortak saydığı şeylerden çok uzaktır. De ki, Rabbim, eğer onların tehdit edildiği hali bana göstereceksen, bu durumda beni zalimler topluluğunun içinde bulundurma Rabbim. Resulüm, onları tehdit ettiğimiz durumu sana göstermeye elbette ki kadiriz. Sen kötülüğü en güzel bir tutumla sav. Onların yakıştırdıkları şeyleri biz çok iyi biliyoruz. Ve de ki, Rabbim, şeytanların gizli kışkırtmalarından sana sığınırım. Onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım Rabbim. Nihayet onlardan birine ölüm gelip çatınca, Rabbim, beni geri gönder de geride bıraktığım dünyada iyi işler yapayım der. Hayır, onun söylediği bu söz boş laftan ibarettir önlerinde yeniden diriltilecekleri güne kadar bir berzah vardır. Sura üflendiğinde artık ne aralarındaki akrabalık bağları işe yarayacak, ne de birbirlerine soru sorabilecekler. O zaman kimlerin tartıları ağır gelirse, işte bunlar kurtuluşa ermiş olacaklar. Tartıları hafif gelenlerse kendilerini ziyan etmiş olanlardır. Onlar cehennemde ebedi kalacaklar. Ateş yüzlerine vuracak. Orada dudakları çekilmiş, dişleri görünür bir halde bulunacaklar. Size ayetlerim okunurdu da onları yalanlardınız değil mi? Derler ki, Rabbimiz kötü yanımıza yenildik. Biz bir sapkınlar topluluğu olduk. Rabbimiz bizi buradan çıkar. Eğer çıkar da bir daha eskiye dönersek artık belli ki biz zalim insanlarız. Allah buyurur ki, yıkılın karşımdan. Ve artık bana bir şey söylemeyin. Kullarım arasında Rabbimiz, biz iman ettik. Bizi affet, bize acı. Sen merhametlilerin en üstünüsün diyen bir kesim de şüphesiz vardı. Ama siz ey müşrikler, işte onları alaya aldınız. Sonunda bu tutumunuz size beni hatırlamayı unutturdu. Hep gülerdiniz onlara. Bugün de ben onlara sabretmelerinin karşılığını veriyorum. Onlar hakikaten muratlarına ermişlerdir. Allah yeryüzünde kaç yıl kaldınız diye sorar. Bir gün veya günün bir bölümü kadar kaldık. İşte saymakla görevli olanlara sor derler. Allah buyurur, pek kısa bir süre kaldınız. Keşke bunu dünyadayken bilmiş olsaydınız. Sizi sırf boş yere yarattığımızı, ve sizin artık huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız? Gerçek egemenliğin sahibi olan Allah, yüceler yücesidir. Ondan başka ilah yoktur. O, şerefli aşın sahibidir. Her kim Allah'la birlikte başka bir ilaha taparsa ki bu hususta hiçbir kanıtı olamaz, muhakkak surette o kişinin hesabı Rabbinin katında görülecektir. Şu bir gerçektir ki inkarcılar iflah olmayacak. Rasollüm de ki bağışla ve acı Rabbim, sen merhametlilerin üstünüsün. Nur suresi. Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla. Bu indirdiğimiz hükümlerini belli ve kesin kıldığımız bir suredir. Düşünesiniz diye. Onun içinde apaçık ayetler gönderdik. Zina eden kadınla zina eden erkeğin her birine yüz sopa vurun. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah'ın dinini uygulama hususunda o ikisine karşı merhamet duygusuna kapılmayın. Müminlerden bir toplulukta onların cezalandırılmasına şahit olsun. Zina eden erkek ancak zinakâr veya müşrik bir kadınla evlenir. Zina eden kadınla da ancak zinakâr veya müşrik bir erkek evlenir. Bu müminlere haram kılınmıştır. İffetli kadınlara iftira atan, sonra da dört şahit getiremeyen kimselere seksen sopa vurun ve artık onların şahitliklerini asla kabul etmeyin. İşte onlar yoldan çıkanların ta kendileridir. Bundan sonra tevbe edip hallerini düzeltenler müstesna, Allah çok bağışlayıcıdır, çok esirgiyicidir. Eşlerine zina suçlamasında bulunup da kendilerinden başka tanıkları olmayanların her birinin tanıklığı, dört kere doğru söylediğine Allah'ı tanık göstermesi, beşinci olarak da eğer yalan söyleyenlerdense Allah'ın lanetine uğramasını söylemesidir. İftiraya uğrayan kadının dört kere kocasının yalan söyleyenlerden olduğuna, Allah'ı tanık göstermesi, kendisini ceza görmekten kurtarır. Kadının beşinci tanıklık ifadesi, eğer kocası doğru söyleyenlerdense, kendisinin Allah'ın gazabına uğramayı dilemesi olacaktır. Allah'ın size lütfu ve rahmeti ulaşmasaydı ve Allah tevbeleri devamlı kabul eden hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı, haliniz nice olurdu? O iftirayı atanlar içinizden bir gruptur. Bunu kendiniz için kötü sanmayın. Aksine bu hakkınızda hayırlıdır. Onların her biri işlediği günahı yüklenecektir. İçlerinden günahın büyüğünü üstlenen içinse büyük bir azap vardır. Bunu işittiğiniz zaman mümin erkekler ve kadınların birbiri hakkında hüsnizan zan beslemeleri ve bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? Bu iddialarına dört şahit getirseler ya, şahit getiremiyorlarsa onlar Allah nezdinde yalancıların ta kendileridir. Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın lütfu ve rahmeti hep sizinle olmasaydı, içine daldığınız günah yüzünden size büyük bir azap gelecekti. Çünkü siz iftirayı dilden dile yayıyor, hakkında bilgi sahibi olmadığınız bir şeyi ağızlarınızla söylüyorsunuz. Bunu da önemsiz sanıyorsunuz. Halbuki Allah katında o büyük bir şeydir. O kulağınıza geldiğinde bunu konuşmak bize yakışmaz. Allah, bu apaçık bir iftiradır deseydiniz ya. Eğer gerçek müminlerseniz Allah size bir daha asla böyle bir şey yapmamanızı öğütlüyor. Allah size ayetlerini açıklıyor. Allah ilim ve hikmet sahibidir. Müminler arasında ahlaksızlığın yaygınlaşmasını isteyenlere, dünyada ve ahirette can yakıcı bir ceza vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Ya Allah'ın size lütfu ve rahmeti ulaşmasaydı, ya Allah çok şefkatli, çok merhametli olmasaydı. Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytana ayak uydurursa bilsin ki, o edepsizliği ve kötülüğü emreder. Allah'ın lütfu ve rahmeti sizinle olmasaydı, içinizden hiçbir kimse günahtan asla arınamazdı. Fakat Allah dilediğini arındırır. Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. İçinizden yardımsever ve zengin olanlar, akrabaya, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere artık bir şey vermeyeceğiz diye yemin etmesinler. Bağışlasınlar, hoş görsünler. Allah'ın sizi bağışlamasını arzu etmez misiniz? Allah çok bağışlayıcıdır, çok esirgeyicidir. İmanlı, saf ve namuslu kadınlara iftira atanlar dünyada ve ahirette lanetlenmişlerdir. Onlara büyük bir ceza vardır. O ceza gününde dilleri, elleri ve ayakları yapıp ettikleri hususlarda aleyhlerine tanıklık edecektir. O gün Allah onlara hak ettikleri cezayı tas tamam verecektir. Ve onlar Allah'ın apaçık gerçek olduğunu anlayacaklardır. Pis şeyler pis olanlar içindir. Pis olanlar da pis şeylere layıktır. Temiz şeyler temiz olanlar içindir. Temiz olanlara da temiz şeyler yakışır. Onlar iftiracıların kendileri hakkında söylediklerinden uzaktırlar. Onlar için bir bağışlama, değerli bir nasip vardır. Ey iman edenler! Kendinizi tanıtıp izin almadan ve içinde oturanlara selam vermeden kendi evinizden başka evlere girmeyin. Sizin için daha iyi olanı budur. Umulur ki düşünüp anlarsınız. Eğer o evlerde bir kimse bulamazsanız, size izin verilmedikçe oralara girmeyin. Size kabul edemiyoruz dönün denirse hemen dönün. Bu sizin için daha nezih bir davranıştır. Allah bütün yaptıklarınızı bilmektedir. İçinde kimsenin oturmadığı ve kendinize ait eşya bulunan evlere girmenizde sizin için bir sakınca yoktur. Allah açıkladığınızı da bilir, gizlediğinizi de. Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Bu onlar için daha arındırıcıdır. Allah onların bütün yaptıklarından haberdardır. Mü'min kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Açıkta kalanlardan başka süslerini göstermesinler. Başörtülerini yakalarının üzerinden bağlasınlar. Kocaları, babaları, kocalarının babaları, kendi oğulları, kocalarının oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, Kız kardeşlerinin oğulları, Müslüman kadınları, hizmetlerinde bulunan köleleri ve cariyeleri, cinsel arzusu bulunmayan erkek hizmetçiler, kadınların cinselliklerinin farkında olmayan çocuklar dışında kimseye süslerini göstermesinler. Yürürken gizledikleri süsleri bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler! Hepiniz Allah'a tevbe edin. Umulur ki kurtuluşa erersiniz. İçinizden evli olmayanları, köle ve cariyeleriniz arasından da elverişli olanlarla evlendirin. Yoksulluk içindeyseler, Allah lütfuyla onları ihtiyaçtan kurtarır. Allah'ın hazinesi geniştir. Her şeyi bilmektedir. Evlenme imkanı bulamayanlar, Allah'ın lütfundan ihtiyaçlarını giderinceye kadar iffetlerini korusunlar. Bedelini ödeyerek hür olmak isteyen köle ve cariyelerinizin, Kendilerinde hayır görürseniz, tekliflerini kabul edin. Allah'ın size verdiği maldan da onlara verin. Namuslu yaşamak isterlerse, dünya hayatının geçici menfaatini elde etmek için, cariyelerinizi fuhuş yapmaya zorlamayın. Kim onları zorlarsa bilsin ki, Allah onların zorlanmaları sebebiyle bağışlayıcıdır, esirgeyicidir. Size gerektiği gibi açıklanan ayetler, Sizden önce gelip geçenlerden misaller ve kötülükten sakınanlar için öğütler indirdik. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misali içinde kandil bulunan bir kandilliktir. Kandil bir cam içindedir. Cam inciyi andıran bir yıldızdır. Bu kandil doğuya da batıya da ait olmayan, ya neredeyse ateş dokunmasa bile ışık veren, mübarek bir zeytin ağacından yakılır. Nur üstüne nur. Allah, nuruna dilediğini kavuşturur. Allah, insanlar için misaller veriyor. Allah, her şeyi hakkıyla bilmektedir. Allah'ın yapılmasına ve içinde isminin anılmasına izin verdiği evlerde, akşam sabah Allah'ı tenzih ederek anarlar. Ticaretin de satımın da kendilerini Allah'ı anmaktan, namazı hakkıyla kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoyamadığı, gözlerin ve gönüllerin dehşetle sarsılacağı bir günden korkan kişiler, anarlar ki Allah kendilerini yaptıklarından daha güzeliyle ödüllendirsin. Daha fazlasını da lütfundan versin. Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır. İnkar edenlerin yapıp ettikleri, Susamış kimsenin geniş düzlüklerde görüp su zannettiği serap gibidir. Sonunda gelip ona ulaşınca orada bir şey bulamaz. Ama Allah'ı yanında bulur. O da eksiksiz olarak hesabını görüverir. Allah'ın hesabı pek çabuktur. Yahut dalga, üstünde yine dalga. Onun üstünde de bulutla, kara bulut gibi bir dalgayla kaplı büyük bir denizdeki karanlıklar gibidir. Bir biri üzerinde karanlıklar, neredeyse elini çıkarsa onu göremeyecek. Allah bir kimseye ışık vermezse, onun aydınlıktan asla nasibi yoktur. Görmez misin ki göklerde ve yerde olanlar, havada kanatlarını açarak süzülen kuşlar Allah'ı tesbih ederler. Hepsi duasını ve tesbihini bilmekte, Allah da onların bütün yaptıklarını bilmektedir. Göklerin ve yerin egemenliği Allah'a aittir. Dönüş de Allah'adır. Görmez misin ki Allah bulutları yürütür. Sonra onları birleştirir. Sonra onları üst üste binip yoğunlaşmış bulut kümesi haline getirir. Bu sırada bulut aralıklarından çakan şimşeği görürsün. Gökten oradaki bulut dağlarından dolu yağdırır da bunu dilediğine isabet ettirir. Dilediğinden de onu uzaklaştırır. Bu arada şimşeğin parıldısı neredeyse gözleri kör edecek. Allah geceyi gündüze, gündüzü geceye çevirir. Gören ve düşünenler için bunlardan alınacak ibretler vardır. Allah hareket eden her canlıyı bir sudan yarattı. Bunlardan kimi karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak üzerinde yürür, kimi de dört ayak üzerinde yol alır. Allah dilediğini yaratıyor. Allah her şeye kadirdir. Kuşkusuz açıkladıklarını tam anlamıyla açıklayan ayetler indirdik. Allah dilediğini doğru yola iletir. Allah'a da, Resul'e de inandık ve boyun eğdik diyorlar. Bunu söyledikten sonra da içlerinden bir grup yan çiziyor. Bunlar asla inanmış kimseler değildir. Aralarındaki anlaşmazlıklar hakkında, Karar versin diye Allah'a ve Rasulüne çağrıldıklarında bir de bakıyorsun içlerinden bir grup buna karşı çıkmış. Haklı çıkacaklarını bilirlerse koşarak ona geliyorlar. Bunların kalplerinde çürüklük mü var? Yoksa şüpheye mi düştüler? Ya da Allah'ın ve Rasulünün kendilerine haksızlık etmesinden mi korkuyorlar? Hayır, asıl haksızlık edenler kendileridir. Aralarındaki anlaşmazlıkları çözüme bağlasın diye Allah'a ve Rasûlüne çağrıldıklarında müminlerin sözü dinledik ve boyun eğdik demekten ibarettir. İşte kurtuluşa erenler de bunlardır. Allah'a ve Rasûlüne itaat eden, Allah'a itaatsizlikten korkan, O'na saygısızlıktan korunanlar var ya, işte asıl kazananlar bunlardır emir verirsen çıkacaklarına dair büyük yeminler ettiler. De ki, boşuna yemin etmeyin, itaat belli bir şeydir. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. De ki, Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Yine de ey müşrikler, söz dinlemezseniz, onun, peygamberin sorumluluğu ona, sizin da size aittir. Ona itaat ederseniz doğru yolu bulursunuz. Rasule düşen yalnızca apaçık bildirip anlatmaktır. Allah içinizden iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapan kimselere vaad etti ki, kendilerinden öncekilere verdiği gibi onlara da yeryüzünde iktidar verecek, onlar için hoşnutluğuna vesile kıldığı dinlerinin yerleşip yayılmasını sağlayacak, şu andaki korkularını güvenliğe çevirecektir. Çünkü onlar bana hiçbir şeyi ortak koşmaksızın kulluk etmektedirler. Bütün bunlardan sonra kim inkara saparsa, yoldan çıkmış kimseler işte bunlardır. Namazı hakkıyla kılın, zekatı verin ve Rasule itaat edin ki esirgenesiniz. İnkârcıların yeryüzünde Allah'ı aciz bırakabileceklerini zannetme, Onların gideceği yer ateştir. Bu gerçekten kötü bir son. Ey iman edenler! Elinizin altındaki hizmetçilerle, içinizden henüz ergenlik çağına gelmemiş olanlar, yanınıza gelmek için sizden üç vakitte izin alsınlar. Sabah namazından önce, öğle sıcağından dolayı istirahate çekilirken elbisenizi çıkardığınızda ve yatsı namazından sonra. Bunlar, örtülmesi gereken yerlerinizin açık bulunabileceği üç vakittir. Bunlar dışında ne size ne de onlara bir sakınca vardır. Bunlar sıkça yanınıza girip çıkan, birbirinizle iç içe olduğunuz kimselerdir. Allah size ayetleri işte böyle açıklar. Allah her şeyi bilir, yerli yerinde yapar. Çocuklarınız ergenlik çağına gelince, onlardan önceki ergenler nasıl izin alıyorlarsa, onlar da öyle izin alsınlar. Allah ayetlerini işte size böyle açıklıyor. O her şeyi bilir, yerli yerinde yapar. Evlenmekten umudunu kesmiş yaşlı kadınların, cinsel cazibelerini sergilemeksizin giysilerini çıkarmalarında onlar için bir sakınca yoktur. Bununla beraber iffetlerini korumaya özen göstermeleri kendileri için daha hayırlıdır. Gözleri görmeyen için bir sakınca yoktur. Topal için bir sakınca yoktur. Hasta için de bir sakınca yoktur. Sizin için de kendi evlerinizden, babalarınızın evlerinden, annelerinizin evlerinden, erkek kardeşlerinizin evlerinden, kız kardeşlerinizin evlerinden, amcalarınızın evlerinden, halalarınızın evlerinden, dayılarınızın evlerinden, teyzelerinizin evlerinden, anahtarı elinizde bulunan evlerden, ve arkadaşlarınızdan yiyip içmenizde bir sakınca yoktur. Birlikte veya ayrı ayrı yemenizde sizin için bir günah yoktur. Evlere girdiğinizde Allah katından mübarek ve güzel bir selamlamayla kendinize selam verin. Düşünesiniz diye Allah size ayetlerini işte böyle açıklıyor. Müminler ancak Allah'a ve Resulüne iman edenlerdir. Ve onunla ortak bir iş için toplanmışken, kendisinden izin almadan çekip gitmeyenlerdir. Senden izin isteyenler, evet işte onlar Allah'a ve Resulüne hakkıyla iman edenlerdir. Bazı özel işlerinden dolayı senden izin istediklerinde, onlardan dilediğine izin ver. Ve Allah'tan onların bağışlanmasını dile. Kuşkusuz Allah çok bağışlar, çok esirker. Rasulün çağrısını aranızda birbirinizin diğerini çağırması gibi görmeyin. Aranızdan gizlice sıvışıp gidenleri Allah elbette bilir. Onun emrine aykırı davrananlar başlarına ya bir belanın gelmesinden yahut can yakan bir cezaya çarptırılmaktan korksunlar. Evet, göklerde ve yerde olan her şey şüphesiz Allah'a aittir. O şu andaki durumunuzu da O'na götürüldükleri zamanki durumu da iyi bilir. O zaman kendilerine de yapıp ettiklerini bir bir haber verecektir. Allah her şeyi bilmektedir. Furkan Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Alemlere uyarıcı olsun diye kuluna Furkan'ı indiren Allah aşkındır, cömerttir o göklerin ve yerin egemenliği kendisine ait olan, çocuk edinmeyen, egemenliğinde ortağı bulunmayan, her şeyi yaratan, yarattığına belli bir ölçüye göre düzen veren Allah'tır. Oysa onlar, Allah'ı bırakıp hiçbir şey yaratamayan, aksine kendileri yaratılmış bulunan, bizzat kendilerine bile bir zarar ya da faydaları dokunmayan, ölüm, hayat, ve ölümden sonra yeniden dirilişle ellerinde olmayan sahte ilahlar edindiler. İnkar edenler, bu Kur'an onun uydurduğu, birilerinin de bu konuda kendisine yardım ettiği bir düzmeceden ibarettir dediler. Böylece onlar açık bir haksızlık ve iftirada bulunmuş oldular. Yine dediler ki, bunlar onun başkalarına yazdırdığı sabah akşam kendisine okunan eskilerin masallarıdır. De ki: Onu göklerin ve yerin sırlarını bilen Allah indirdi. Doğrusu o çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Dediler ki: Bu nasıl peygamber? Yemek yiyor, çarşılarda dolaşıyor. Ona bir melek indirilmeli ve kendisiyle birlikte o melek de uyarıcılık görevi yapmalı değil miydi? Veya ona bir hazine verilmeliydi. Ya da zahmetsizce yiyip içtiği bir bahçesi olmalıydı. Bu zalimler, inananlara, siz sadece kendisine büyü yapılmış bir adamın peşinden gidiyorsunuz dediler. Gör işte, senin hakkında ne tür yakıştırmalarda bulundular. Bu şekilde yoldan çıkmış bulunuyorlar. Artık bir daha da doğru yolu bulamayacaklar. Allah öyle aşkın ve cömerttir ki, eğer isterse sana bundan daha hayırlısını, içinden ırmakların aktığı şirin bahçeler verir. Senin için saraylar yapar. Fakat onlar kıyameti yalanladılar. Biz de kıyameti yalanlayanlar için alevli bir ateş hazırladık. O ateş uzak bir yerden kendilerine görününce homurdanmasını ve uğultusunu işitirler. Zincirlerle sımsıkı bağlı olarak onun dar bir yerine atılınca oracıkta yok olmayı isterler. Bugün boşuna bir defa daha yok olmayı istemeyin defalarca yok olmak için yalvarın. De ki, bu mu daha iyidir, yoksa Allah'a saygılı olanlara vaat edilen ebedi cennet mi? İşte bunlar için cennet bir ödül ve nihai durak olacaktır. Orada kendileri için sonsuza kadar istedikleri her şey vardır. Bu, Rabbinin gerçekleşmesi istenen bir vaadidir. O gün Allah, Onları ve Allah'tan başka taptıkları şeyleri bir araya toplayacak, sonra bu kullarımı siz mi saptırdınız yoksa kendileri mi yoldan çıktılar diye soracak. Onlar, seni tenzih ederiz, senden başka dostlar edinmek bize yaraşmaz, sen bunları ve atalarını nimetler içinde yüzdürdün. Nihayet onlar da seni anmayı unuttular ve böylece uçurumu boylayan bir topluluk oldular diyecekler. İşte ey müşrikler! Bu taptığınız şeyler sizin söylediklerinizin yalan olduğunu ortaya koydu. Artık ne cezanızı savabilirsiniz ne de kendinize bir yardım sağlayabilirsiniz. İçinizden kim haksızlık yoluna sapmışsa ona büyük bir azap tattırırız. Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerde hiç şüphesiz yemek yerler çarşıda pazarda dolaşırlardı. Biz Kiminizi kiminiz için imtihan vesilesi yaptık ki, bakalım sabredecek misiniz? Rabbin her şeyi görüp gözetlemektedir. Azim olan Allah doğru söyledi. Kur'an-ı Kerim Meali Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları Seslendiren, Nisan Kumru